Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli müminler Hadis dersinden Kalmış olduğumuz yerden Devam edeceğiz. En son almış olduğumuz hadis Riyazu Salihin adlı kitabımızın 566. hadisi şerifiydi. Bugün de 567. Hadisi şeriften devam edeceğiz. Teala, Allah sizlere de bizlere de muvaffak eylesin. Ve anhu yani Ebu Hureyre radıyallahu rivayet edildiğine göre قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ta'amul İthneynika filthelâfe İki kişinin yiyeceği üç kişiye yeter. Yani bu, bu hadislerin için okuyoruz. Yani infak etmede e, gözümüz korkmasın, yani idareli olarak e, biraz artırmak suretiyle, biraz idare etmek suretiyle etrafımızdaki muhtaç insanlara yardım edebiliriz. Bunu özellikle kıtlık zamanında tabii yani e, bol nimet var ise herkes yiyeceğini erzakını buluyorsa e, burada biraz daha serbest Davranabiliriz. Ama kıtlık zamanlarında, olağanüstü durumlarda, bir başka ülkeden ülkemize sığınan Müslümanlar yoğunlukta olduğu zamanlarda elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Sabır ederek, kanaat ederek, iktisat ederek, israftan uzaklaşarak onlara yardım elimizi uzatabiliriz. Bu da kardeşlik hukukunun gereğidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani iki kişinin yiyeceği üç kişiye yeter diyor. Eğer iktisatlı olursanız, kanaat ederseniz ve ta'amut kafit e üç kişinin yiyeceği de dört kişiye yeter diyor. Bu infak ruhu bizde olduğu zaman Allahü Teala yediğimizi bereketlendirecektir. Yeter ki biz infak edelim, Allah için bir cömertlik gösterelim, bir tasadduk içerisinde olalım. وَفِي رَوَائِتٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضَيَ اللّٰهُ anhu, Sahih Müslim'de yer alan Cabir'in rivayetiyle gelen e, ve Cabir'in Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurduğu hadise göre تَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْيَثْنِينَ Bir kişinin yiyeceği iki kişiye ve tamamı 2 kişinin yiyeceği de dört kişiye yeter diyor. Bu başka bir rivayet. Yani iki kişinin yiyeceği 4. Biraz önceki hadiste 3 kişiye yeter diyordu ama bu hadis-i şerifinde de e, dört kişiye çıkardı onu. E, bu da insanın azmi, sabrı, iktisadı, kanatı, tasadduk etme ruhu ile ilgili olarak e, idare etme e, azmine bağlı olarak değişebilir. 2 kişinin yiyeceği dört kişiye. Wa ta'amul arbaati yekfi el 8 kişinin yiyeceği de 8 kişiye yeter buyuruyor. Ve Nebi Said el-Hudri, Said el-Hudri radıyallahu anhu, Abu Said el-Hudri Allah ondan razı olsun peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuracak. Diyor ki: "Beyneme nahnu في سفرين مع النبي صلى الله عليه وسلم. biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yolculuk esnasındaydık. İrtica raculun ala rahilatin leh bir kişi devesinin üzerinde bineğin üzerinde geldi. Yanımıza yaklaştı. Fecaale yasrifu basrahu yeminen ve şimalen. ve sağa sola bakmaya başladı bu kişi. demek ki ihtiyaç sahibi sağa sola bir yardım eli uzanacak mı diye bakıyor. فقال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki من كان معه فضل ظهر فليعُد به على من لا kimin yanında fazla bir bineği veya o bineğin üzerinde fazla bir erzakı varsa yanında bineği olmayana veya erzakı olmayana versin. ومن كان له فضل من Kimin fazla bir gıda maddesi varsa, فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَلَهِ Yanında gıda maddesi olmayana versin. فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرْ حَتَّى رَأَيْنَا اَنَّهُ Bu şekilde o kadar madde saydı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, biz öyle zannettik ki artık bizim sahip olduğumuz, fazla olarak sahip olduğumuz, Yarımızda fazla olarak bulunan hiçbir malda sanki bizim hakkımız yok. Bunlar tamamen ihtiyaç sahibi insanların hakkıdır diye düşünmeye başladık. Böyle bir kanaat bizde hasta oldu diyor. Evet. Ee, bilmiyorum bayan kardeşler var mı? Onlar sesimizi duyuyorlar mı? Ee, şu arkada bir şey var. Ee, hoparlör var. Onun bir düğmesi var. Açık onu bir açabilir miyiz? A tarafa basarsanız A tarafa onlar da duyar herhalde. Eğer varsa da bilmiyorum var mı yok mu. وعن سهل بن سعيد رضي الله عنه ان ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرده منسوجهتي. Peygamber sallallahu aleyhi yani ve sellem en Sehb Sehb Said Allah ondan razı olsun. Ee, diyor ki, kadının biri Allah'ın Resulü'nün yanına geldi. Bir burdetin mensuceh, ee, eliyle örmüş olduğu bir kaban, bir e, bürde, bir kabanla geldi, bir örtüyle geldi. Yani bu vücudun omuzların üzerine, baya başın, başın üzerine e, atılan bir şal gibi bürde. Bunlar insanlar yani bir yere uyuduğu zaman işte örter üstünü. Ya işte bir yere uzanacağı zaman belki yere serer. Bir bürde. Bugünkü e, kilim, hasır veya daha ince daha e, diyelim ki örülmüş yer sergisi. Öyle bir şeyle geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme getiriyor onu. Fekalet bir bi ya Bunu iki elimle ördüm ey Allah'ın Resulü. Li'aksuha li'aksuwakaha Bunu sana giydirmek için. Bunu iki elimle ördüm ey Allah'ın Resulü. Bunu sana giydirmek için diyor. Fa akhadha an-nabiyyu sallallahu aleyhi ve sellem muhtajan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Böyle bir bürdeye ihtiyaç sahibi olduğu için o hediyeyi kabul etti ve aldı. فَخَرَجَ اِلَيْنَا وَاِنَّهَا اِذَارُهُ Ve bir gün yanımıza geldi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de baktık ki o kadının iki eliyle örmüş olduğu o şal, onun izarı olmuş. Yani izar e, belden alt tarafa giyilen şey demektir. İzar. Bu daha çok izar bir eteklik şeklinde e, vücuda sarılır. bacaktan Bacaklara evet. yani bel kısmına sarılır. Aşağı doğru bir eteklik şeklinde sarılır. Bu bir şal gibidir. Önceden hani bu çok yaygındı. Şu anda yine Hindistan, Bangladeş, Nepal, Sri Lanka gibi hatta Pakistan'da bazı bölgelerde var, Afganistan'da var. Bu izar kullanılıyor. Yani bildiğimiz şal bunu insanlar bellerine sarmak suretiyle bir eteklik şeklinde yapıyorlar ve bu şekilde e, geziyorlar. Bu milli kıyafetleri yani. Bu şekilde hatta en güzel kıyafetleri bu. Bunlar namaza gelirler. Cuma namazına gelirler. Baya namazına gelirler. Tabi bizde böyle bir e, şey yok. Hani bildiğimiz ihram. İhramın ihramı belimize sararız ya. Ona benzer bir şekilde sarılır o. O, o şekilde milli kıyafettir. İzar denir de, deriz. Onlar da izar derler. Peygamberimiz de onu izar olarak kullandı. Yani belden altına sardı o elle ördüğü, o kadının ördüğü şalı. İzar olarak kullandı. فقال فلانun اسkuniha veya eksiniha ma ahseneha Şimdi burada bir sahabe çıkıyor. Diyor ki, onu bana versen diyor ey Allah'ın Resulü. Ne kadar da güzel bir şey, ne kadar da güzel bir örtü. Onu bana versen diyor, onu bana giydirsen neyi olur diyor. Burada tabii yine daha önce temas ettiğimiz gibi değerli kardeşlerim. Bu ee, Fulan demiş yani sahabenin adı belli ama olumsuz görülen tavırlarda sahabenin adı gizleniyor. Olumsuz gibi görülen tavırlarda sahabenin adı gizleniyor. Hani bilmesin diye insanlar hani onu kötülemesin diye böyle bir ayıbı örtme, hatayı örtme, yanlışı örtme anlayışı var. Ne güzel değil mi yani? Biri camide çıksa Hoca'ya diyelim ki Bir şeyler söylese Bunu dışarıda anlatırken Ya da çıktı Hoca'ya bağırdı bilmem ne söyledi Falan diye değil de Ya camimizde böyle bir tatsız olay olmuştu Adı önemli değil Adını söylemeyeceğiz Adını söylemeyeceğiz çünkü O e, iyi değil hoş değil yani Hoş değil gibetle lanetler vesaire. Devam edelim. Bu kişi diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, o bürdeyi bana versen de ben giysem ne kadar iyi olur. Ne kadar da güzel bir şey bu." diyor. Çok da yakışmış sana. Gözüm kaldı onda diyor adeta yani. Fekale: <gülüyor> "Naam." Peygamberimiz de hiç tereddüt etmedi. Buyur, naam, evet dedi. Evet, al, sana vereceğim. Fecele seneyyü sallallahu aleyhi ve sellem Fil meclisi. Ve bu şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o meclisinde oturdu. ثُمَّ رَجَعَ فَتَوَاهَا Evet. Daha sonra e, gitti. O bürdeyi, izarı çıkarmış olarak geldi. Yani başka bir şey örtmek suretiyle. ثُمَّ <gülüyor> اَرْسَ işte onu da sarmış, paketlemiş o adamın istediği o izarı. Fımm al səlebi h Daha sonra bu izarı o kişiye gönderiyor Peygamberimiz. Fakalehu <gülüyor> alqom. İnsanlar diyorlar ki, Me <gülüyor> ahsente. İyi yapmadın sen bunu yapmakla diyorlar. Niye istedin yani? Peygamberimize bu bir kadın bunu hediye etmişti, sen bunu tuttun, İstedin ondan yani. İyi olmadı, yaptığın iş iş değil diyorlar. Lebi sehennebi sallallahu aleyhi ve sellem muhtacan ileyha. Allah'ın Resulü onu muhtaç olduğu için kabul etti ve giydi. Eğer muhtaç olmasaydı kabul etmeyecekti giymeyecekti. Muhtaçtı, aldı, giydi. Sen de ondan bunu istedin. Onun ihtiyacı olan bir şeyi ondan istedin. Diyorlar. Fümme seeltahu ve alimte ennehu la yaruddu sailen durmadın, o bürdeyi ondan istedin ki emindin, biliyordun. O kendisinden bir şey istendiğinde asla geri çevirmez o kişiyi. İmkanı varsa, elinde imkanı varsa o kişiyi asla geri çevirmez. Sen bunu biliyordun, onu alacağını biliyordun. Onun ihtiyacı vardı ama biri ondan bir şey istediği zaman da asla onu geri çeviremezdi. Onu mutlaka verirdi. Sen bunu bildiğin halde yani onun ihtiyacı olan bir şeyi insanlara verdiğini bildiğin halde neden istedin diyorlar. Feqale inni vallahi ma saltehu li'albesaha. Allah'a yemin ederim ki ben onu giymek için istemedim diyor bu isteyen kişi. Inma saltehu li tekuna kafani. Bunu kefenim olsun diye istedim Allah'ın Resulü giydi bunun sonuçta bu benim kefenim olsun Allah'ın Resulü'nün vücuduna değen bir izar kefenim olsun diye istedim onu. çünkü önceden yani, kumaş yapılmıyor bu kadar teknoloji gelişmiş değil konfeksiyon şu bu örgü veya işte dokuma gelişmiş değil o zaman elle örülüyor veya el tezgahları var onlarla örülüyor. Çok zor şartlarda yani eskinin en değerli şeyi kumaş. Kefen mesela. Hatta öyle bir e, hırsızlık yapılırdı ki kefen hırsızlığı yapılırdı. Kefen hırsızlığı. Yani yeni gömülmüş mezarı açıyorlar sırf kefeni çalmak için. O kadar değerli yani kefen. Şimdi ne kefen? Ağızını verirsin birkaç kuruş. Kefen alırsın yani. Ama önceden öyle değildi. Kefen o kadar değerliydi ki altın gibiydi. Ve kefen hırsızlığı yapılıyordu. Önceden. Ee, bu kişi de ben onu kefenim olsun diye almak istedim. Ee, ve Allah'ın Resulü'nün vücuduna değen bir dokunan kumaşın benim vücuduma değmesini istedim. Kefenim olsun. Dedim. Diyor. Kâle sehlun fekânet kefenahu ve bu kişi öldüğü zaman da gerçekten vasiyet etmiş peygamberimizin o izarını, onun kefeni yapmışlar. Vasiyet etmiş o şekilde. Bu da Buhari'de yer alan sahih bir hadis. Evet. evet. Diğer hadise Geçeceğiz. Aleyhim Selam. Necm Hocam bayan kardeşler var herhalde değil mi? Duyabiliyorlar mı bizi? Tamam. Ve an Ebi Musa radıyallahu anhu kal Ebu Musa Allah'ından razı olsun şöyle buyurur. Kale Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnnel <gülüyor> yine iza ermelu fi'l gazvi eş'ariler herhangi bir savaşta yiyecekleri bitmeye yüz tuttuğunda ev قل طعامو عيالهم yahutta onların Medine'deki ailelerinin yiyecekleri çocuklarının yiyecekleri azaldığında أو قل طعام علي طعام عيالهم بالمدينه جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ne yapardı bu şimdi bakınız bir adetten bir öften bahsediliyor kendileri acıktığında Medine'de bulunan çocukları aileleri acıktıklarında ama bir şey yok Öğün vakti geldi. Bir şey yenecek ama ortalıkta fazla bir şey yok. Ne yapıyorlarmış? Herkes hani imece usulü hani bizde böyle bir yerli malı haftası yapılırdı önceden. Çocuklar evden bir şeyler getirirlerdi. O bir geziye gidilirdi. Ne o sergiye konurdu hepsi. Herkes yerdi ortaklaşa. Kimi onun getirdiğinden, kim bunun getirdiğinden yerdi. Buna benzer bir şey Yiyecekleri kendi aralarında bir sergin üzerine koyuyorlar hepsi. Ve daha sonra bu yiyecekten yiyorlar. Thumma iqtasamuhu bainahum fi inah fi Daha sonra ne yapıyorlar? Tek bir kaba bu yiyecekleri koyuyorlar. Sowiye yani nasıl? Önce sergiyi koydular, daha sonra tabaklar veya işte bir takım çanaklar o zaman şartlarına göre ne varsa herkese eşit miktarda oradan birkaç bir şey koyup önüne koyuyorlar. Bu şekilde taksimat yapıyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Birinde olmayan bir şeyi diğeri yemiş oluyor yani. Bunda mesela ekmek var. Onda da diyelim ki katık var. Ne oluyor? Ekmekle katık birleşiyor bu şekilde. Bu şekilde yapıyorlarmış. Tabi darlık zamanı. فَهُمْ مِنِّي وَاَنَا مِنْهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Peygamberimiz diyor ki, işte diyor e, öyle yapanlar onlar, onlar bendendir ben de onlardanım diyor. Çok güzel bir iş yani. Ölüşme, paylaşma, e, birinin yanında bir erzak, bir şey olmayınca onu ilerleyip kendi imkanında varsa onu ona te verme. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne mazhar olmuş bir ahlak. Onlar bendendir, ben de onlardanım diyor. Yani bu ne demek? Yani ben onları çok seviyorum. Onlar bana çok sevgilidir. Onlar da beni çok severler. Yani. onlar e Ben nasıl Allah'a yakın isem onlar da Allah'a yakındırlar. Manasında söylüyorum. Evet, bu Bap'taki hadislerimizde bu kadar. Buradan anlayacak olduğumuz şey Erzakı olmayana veya erzakı var da tek tip. Sadece ekmeği var, katığı yok. Bizim de diyelim ki elimizde imkan var, katığımız var. Ekmeğimiz yok. Bunu ne yapıyoruz? Paylaşabiliyoruz. Kendi katığımızı Vermek suretiyle onun ekmeğinden almak suretiyle bu şekilde yani bir sergiye yiyecekleri toplayıp daha sonra her cinsten olmak üzere bir tabağa çanağa koymak suretiyle dağıtım yaparak herkesin eşit ölçülerde gıdalanması, yemesini sağlıyoruz. Bu çok güzel bir şey yani. Eve et giremeyen Evine et alamayan birçok aile var mesela. Hani, kurbandan kurbana et görür, o da kendi kesemez, komşulu getirecek. E şimdi bunlara da mesela, e, her gün diyelim ki evimize yarım kilo, bir kilo et alıyoruz, kıyma alıyoruz ama komşuda hiçbir şey yok. E bunu tabii ne yapmak lazım? E, bir günde onları almak lazım ya, alamıyor. Fakir fukara, ben her gün çoluğuma çocuğuma et götürüyorum, bilmem, köfte alıyorum veya işte kıyma alıyorum veya şunu bir günde komşu, çocuklar hiç yemiyor, ben biliyorum yemiyor. Bir günde onları alayım ne olacak yani? Bunu yapabiliriz. Bunu yaptığımız zaman bizim bereketimiz artar. Bunu yaptığımız zaman bizim toplum nezdindeki şerefimiz, izzetimiz artar. Bunu yaptığımız zaman peygamberimize yakın oluruz, Allah'a yakın oluruz. Bunu yaptığımız zaman ahiretimizi imar etmiş oluruz. Bu ya çok büyük bir mutluluktur yani gerçekten. Bunu yapmayan bilmez. Bir yetimin, bir fakirin, bir miskin insanın ağzına bir lokma koyun, inanın, o esnafı kendinize bir dinleyin o anda yani. Ne, ne oluyor? Kalbinizde yeş yeşeren o şeylere bir bakın yani. Neler, hangi duygular yaşılıyor kalbinizde? Çok güzeldir var. Çok enfestir. Bunun tadını alan bırakamaz. Ben öyle insanlar biliyorum, maaşından ayırmış mutlaka işte şu 100 lira, 200 lira her ay fakir fukara erzak alıp dağıtacak. Onun hobisi haline gelmiş ol. Onsuz duramıyor, hayatının bir parçası haline gelmiş duramıyor. Diyor ben bunu yapıyorum ama bana diyor çok büyük bir terapi. Psikolojik terapi. Ruhsal bir rahatlık veriyor. Bana bir huzur veriyor. Bana bir güven veriyor. Ahiretime yönelik de güven veriyor. Dünyama yönelik de güven veriyor. Ve gerçekten çok hoş bir davranış. Gönüllere serinlik veriyor diyor. Bunu yapıyor. Bunu bunun tadını alanlar almıştır ve yaparlar ama tadını almayanlar böyle sıkar. Ya bir ver bak. Bu sıkmak var ya. Ne kadar sıkarsan o kadar strestir. Malı tutarsan. Verirsen rahat olursun. Ver ya. Yani. Vermek. Veren el Allah'ın elinden üstündür. Vereceksin. Onun çok güzel bir şey var. Bir başka güzellikle mesela nasipeti gelmişken söyleyelim. Bir kardeşine diyelim ki bir kitap götürdün, verdin. Kitap dini. Abdestten, namazdan Zekattan, hacdan bahsediyor veya İslam ahlakından bahsediyor, örtüden bas bir al. Kaldım. Aldım bir lira, iki lira bir kitap. Ben bu kitabı sana hediye ediyorum. İnşallah oku. Bana da dua et dedin. Çok zevkli bir şeydir. Bunu yapın, bunu yapın. Özellikle ihtiyaç sahibi olduğunu düşündüğünüz insanlar var. Oturup onlarla konuşamıyorsunuz. Özellikle bayan kesim mesela oturup da konuşamazsınız yani uzun uzun. Ya gel sana bayan kardeşi anlatayım sana dini İslam'ı falan. E olmaz yani. Zor şartlar olmaz. Değil mi? Yani alırsınız bir kitap hediye edersiniz. Al şu kitabı oku. Sana söylemek istediklerim vardı ama bu kitap hepsini söylüyor. Oturursun bunları güzel okursun. Allah senden razı olsun. Allah inşallah faydasını has, e, e, halk eylesin yüreğinde. Bana da dua et inanın İnanın çok mutlu olursunuz. Çok mutlu olursunuz. Rahatlarsınız. Bir ödevi yapmak, bir görevi bir sorumlu yerine getirmek bağında rahatlayacaksınız ve o insan okumuş olduğu o kitap vesilesiyle örtünürse, namaza başlarsa, niyaza başlarsa, hacca gitmeye azmederse, zekatını vermeye başlarsa o zaman değmeyin keyfinize. Yapmış olduğu bütün o güzel ibadetlerden aynısını sizler de alacaksınız. Çünkü eddalu alel hayri kefa'ileh hayra delalet eden, hayrı gösteren, hayra sebep olan, o hayrı işleyen gibidir. Evet. Bunu yapın, çok da mutlu olacaksınız. Ben buna ilişkin bir e, anımı anlatmak istiyorum. Bir gün Celle Celalim, namazlarına bile dikkat etmeyen bir arkadaşla bir e, sanayi bölgesinde bir e, Davete çıktık, kitap dağıtmaya, dağıtmaya çıktık. Hani ne dikkat etmeyen bir arkadaş. Dedi ki ben de dedi yani arabayı sürerim dedi sen alırsın dağıtırsın dedi iyi olur falan. Yola çıktık bana dedi ki şu anda dedi kalbimde acayip duygular var depreşiyor duygularım. Gönlümde öyle bir huzur var ki şimdiye kadar böyle bir huzur tatmadım. Ne oluyor bana diyor ne oluyor bana? Bana ne oldu ki, biraz önce bunalındaydım, stresteydim, şimdi bir hayır işine koyuldum, direksiyondayım ama kalbim yerinden uçacak gibi oluyor. O kadar seviniyorum. Baktım gözlerinden yaş geliyor. Ona çok gördüm, yani dedim ya bu bu insani böyle uzak biraz şeye, fazla böyle namaza, niyaza dikkat etmeye, etmeyeyim biri. Dedi nasıl oluyor ya, Allah Allah, gözlerinden yaş geliyor. Dedim ya bu işin bereketi işte bu. Sen dedim şu anda Allah için yola koyuldun. Allah için şu direksiyonu tuttun. Allah için gidiyorsun. İnsanlara hakkı hakikati anlatmaya gidiyorsun. Sen vesilesin. Arabamızda kitaplar var. Bunu sanayide insanlara dağıtacağız. Onlar bu kitaplardan istifade edecekler. İşte seni kavrayan, seni kap kaplayan Ruhunu, gönlünü huzur ve mutlu eden şey bu. Ve gerçekten hani ben de aynı şey hissediyordum. Bu çok güzel bir şeydir. Bir fakir fukara yardım etmek için yola çıktınız, aldığınız bir pak paket erzak gidiyorsunuz veya al, yanında koyduğunuz birkaç kitap çık. Kitap. Yani bunu biz yapmıyoruz. Ya öyle insanlar var ki başka memleketlerde, Subhanallah ya. Biz niye yapmıyoruz bunu? Ya ben öyle insanlar biliyorum. Arabasının Bagajında bir çanta kitap var. Almış. Nere giderse al benim hediyem diyor. Allah Allah. Hatta hatta gayrimüslimlere bile onlara yönelik kitapları da var. Gayrimüslimlere yönelik. Almış mesela yazıyor işte orada. Din nedir? İslam dini nedir? Hani mesela diyelim ki bir turistle karşılaşacak. Adam İngilizce biliyor. Yani yazmış oraya işte almış İngilizce kitap. Bir turiste verecek. Din nedir? İslam dini nedir? İslam'ı açıklayan. Dini açıklayan, Kur'an'ı açıklayan, tarif eden kitaplar. Görüyor, hemen veriyor. Yolculuğa çıkacak. Yol boyunca diyor ben benzi istasyonuna uğrayacağım, bilmem markete uğrayacağım, lokantaya uğrayacağım, oraya buraya uğrayacağım. Oradaki insanlara bir faydam olsun, bir hediye götüreyim. Çantası orada hazır, bir kitap al diyor, hediye ediyorum sana. Adam mutlu oluyor, o mutlu oluyor. Ondan sonra onun ondan haberi yok tabii gitti. Ama o adam o kitabı okuduğu için hidayete eriyor, namaza başlıyor, niyaza başlıyor, elhamdülillah o haberi yok ama amel defterine öyle güzel sayfalar açılıyor ki öyle amel defterine öyle böyle sevap kanalları kuruyor ki kendisinin haberi yok sadece gönderdi yani bu çok güzel bir şey, Bunlar, bunları yapalım özellikle bizim buna ihtiyacımız var bakın çok güzel insanlarımız var çok güzel nesillerimiz var. Kalbi çok temiz. Ruhu temiz. Ama bilmiyorlar. Bilmeden yaşamak mümkün değil. Soruyorsunuz ya bu nedir? Bilmiyorum. Ya örtü nedir? İslam'da bunun emri nasıldır? Bilmiyor. Namaz konusunda birçok konu, efendim namazın farziyeti ağırlığı hükmüne bilmiyor. E bunları anlatacak kitapları onlara verelim. Her Kitabımız yok en azından sözler iki kelime. Onlara söyleyelim değerli kardeşlerim. Bunlar bizim sadakalarımızdır, sadakayı cariyelerimizdir. Allah yolunda davet etmek, Allah yoluna davet etmek hepimizin görevidir. Bunu son nefes gelmeden önce ne kadar yaparsak o kadar kârlıyız. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Allah cümlemize Allah yolunda, yoluna davet eden müminlerden olmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha.